Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu cuma sohbetimde size müjdeli konuları ihtiva eden, müjdeli konulara dair sizin duyunca sevineceğiniz bazı hadisleri açıklamak istiyorum. Bunlardan birincisi, Said İbni Zeyd Radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş, Tirmizi'nin sahih dediği Ebu Davud'da, Neseh'i ve diğer kaynaklarda olan Ahmed İbni Ahmet'de olan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Men kutile dune malihi fehüve şehidun Ve men kutile dune demihi fehüve şehidun Ve men kutile dune dinihi fehüve şehidun Ve men kutile dune ehlihi fehüve şehidun Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahih hadisi şerifin meali, e, manası şöyle şehitlerle ilgili bir hadisi şerif. Tabi bugünlerde binlerce şehit veriyoruz ümmeti Muhammed olarak. Efendim, e, dünyanın muhtelif yerlerinde çok sıkıntılı efendim günler yaşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, mübarek ümmeti. Şimdi bu hadis-i şerifte dört cümle var. Biliyorsunuz Allah yolunda cihad ederken, çarpışırken, savaşırken e, bir kimse öldürülürse canını Allah yolunda faaliyet esnasında vermiş olduğundan ona şehit deniliyor. Ve efendim çok yüksek makamı var, sorgusuz, hesapsız cennete girecek efendim. Çok büyük nimetler amaçlı olacak efendim. Şimdi bu savaşta öldürülen şehitler tamam bildiğimiz şehitler. Bunun dışında şehit hükmünü alan başka kimseler de var efendim. Mesela hanım çocuğunu dünyaya getirirken vefat ederse. Ee, şey sayılıyor gibi efendim. Ama bu hadis-i şerifte başka dört husus açıklanıyor. Bir, men kutile dune malihi fehve şehidun. Malını korumak için efendim, mücadele ederken bir kimse öldürülürse o şehittir Bir, ve men kutile dune demihi fehve şehidun kanını korumak için yani kanına yani canına demek tabi e, kesildi mi bir yeri kanı akacak kanı çok akınca da e, ölecek e, efendim canı demek yani canını kanını korumak için efendim savunmadayken öldürülürse bir insan o da şehittir ve men döne dune dinihi, dinini korumak için e, öldürülürse o da şehittir ve menkul ile düne ehlihi fehve şehidün ailesini, çocuk çocuğunu, hanımı veya çocuklarını, ailesini korurken efendim e, mücadele edilirken efendim öldürülürse o da şehittir. Şimdi tabii yani bu anlatılanlarda düzenli bir savaş sahnesi yok, bir savaş yok ortada ama diyelim ki adamcağız yola çıkmış. Efendim yolda eşkıya bunun önünü kesmiş çıkart paralarını ver şu mallarını in arabadan vesaire neyse artık insanın parası olur malı olur yanında vesaireli olur. Efendim o da malını korumak için mücadele ediyor vermemek çünkü isteyenin istemeye hakkı yok yol kesici kağıtlı ut tarik çoğulu kutla ut tarik deniyor yol kesenle. Büyük günah Efendim insanlardan bir sınıf bunlar. Tabii yol kesmek, birisinin parasını almak. O da parasını vermemek için efendim diretirse, efendim malını savunmak için, korumak için efendim uğraşırken öldürülürse o da şehit oluyor. Çünkü e, mal e, mülkiyet hakkı var İslam'da. Ananın teriyle kazandıktan sonra zaten kazancın helal olması lazım. Bir insanın Kazancı, biriktirdiği malı, evi, barğı, parası, davarı, efendim, koyunları, sürüleri, ne ise malı efendim. Onlar onun malı oluyor. Başkasının onu alma hakkı yok. Zorla alırsa göre göz göre göre alırsa gasp deniliyor buna. Efendim görmeden, farkında olmadan uyurken orada yokken aşırılırsa ona da hırsızlık deniyor. İkisi de efendim, hırsızlığın Arapçası sirkat, ikisi de kötü. Kasıt da kötü, hırsızlık da kötü, yol kesmek de kötü. Şimdi malını korurken bir insan, demek ki koruyacak, demek ki koruma hakkı var, demek ki mülkiyet hakkı muhterem. Demek ki öyle efendim e, dünyadaki başka beşeri sistemler, mülkiyet hakkı tanımıyor vesaire filan, onların aslı esası yok dinimizde, yeri, e, mekanı yok. Efendim Malını korurken, uğraşırken, malının önüne siper edip kendisini mücadele verirken ölürse şehitdir. Ne güzel. Yani şehitlik rütbesini böyle de almış oluyor bir insan. Mazlumen öldürüldü malını korurken. Ve ben kutule dune demihi, kanını korurken, efendim, uğraşırken ölmüşse o zaman da şehittir. Şimdi efendim, dem Arapça'da. Arapçada başka manaya gelir. Arapça'da da başka manaya gelir tabii kelimelerin harf benzerlikleri efendim, e, manaların manalarının aynı olmasına gerektirmez. Arapçada dem çoğulu dima gelir. Efendim kan demek. Dem e, gerekir deniliyor mesela hacca gitmiş bir insan bir hatalı iş yaptığı zaman hatası çok büyükse dem dem gerekir. Yani kurban kesmek, kan akıtmak efendim onu fakiraya falan verecek tabii. Efendim dem gerekir yani kan akıtmak, kurban kesmek gerekir manasına. Peki hocam farsha dem ne demektir diye sorarsanız farsha dem nefes manasına geliyor efendim son deminde efendim zaman manasına geliyor kullanıyoruz son deminde adam efendim kelime i edip getirerek ruhunu teslim etti diyoruz mesela e, çay demlenmek deniliyor yani zaman alacak, biraz şeyin üstünde duracak efendim, kaynayacak altı böylece e, çay orada duracak, zaman e, demleniyor, zamanlanıyor bu manaya gelebilir efendim, dem bu demdir dem bu demdir, dem bu dem bir ilahinin nakaratı bu böyle zaman bu zamandır, çağ bu çağdır efendim, tam işin anı işte bu atdır manasına efendim, e, soluk manasına gelir, insan ağzından verdiği aldığı soluk manasına gelir. O Farsça'da. Arapça'da kan demek. Kanını korumak için yani hayatını, canını korumak için saldırdı birileri. O da savunmaya geçti. Efendim tüfekler patladı, bilmem vesaire. Yumruklar efendim, mücadele alt alta üst üste. Eve hırsız giriyor, esrar çekmiş oluyor. insan düşüne saldırıyor vesaire. Efendim neyse yani öldürüldü. O da şehittir efendim. Ve memkuti ile dinini savunmak için efendim dinini korumak için, dinini müdafaa etmek için e, ortaya atıldı. Karşı tarafta din düşmanı, alçak efendim hain, dinsiz kafir, müşrik efendim e, saldırdı buna. E, peygamber Efendimize ağır söz söyledi veyahut efendim Kur'an-ı Kerim'e ağır söz söyledi diyelim veyahut Cenab ı hakka ya efendim yapışık söz söyledi. O da dayanamadı. Öyle değildir dedi. Emeği hakkı var. Çünkü inanç efendim Allah'a inanmak iman, Müslümanlık efendim çok önemli. Ee, karşı taraf kalktı. Ya mücadele ederken ya etmeden bazen de mesela e, zalim hükümdarlar oluyormuş. Efendim sen iman ettin diye öldürüyormuş ahali. E, Kur'an-ı Kerim'de var ashabu ıhdûd ah, ashabul ıhdûd çukurlara, efendim, geniş hendeklere efendim, ateş yaktırıyormuş hükümdar. Çok kuvvetli ateş, hendeklerin. Efendim, e, inanmış olan kişiyi ateşin hendeğin kenarına getiriyormuş, dinden inancını bırak, vazgeç bu inançtan, doğru inanç halbuki diyormuş. E, vazgeçmiyor, vazgeçmeyince içiyor kurun içine ateş içinde, o korların efendim, har har har yanan ateşler içinde, büyük endekte e, dışarıda çıkamıyor, bitildi zaten, belki elleri bağlı, ölüyor. E, bu da şehit, yani inancı uğrunda e, zulme uğradı, zulme, mazlumen diyelim yani, e, karşı taraf bu da mazlum. Mazlumen öldürüldü, böyle de olabilir, yani hiçbir şey yapamadan, o da olur, e, kendi dinini savunmak isterken, Efendim savunurken karşı taraf kızdı, mücadele oldu. O zaman da olur, her ne şekilde olursa olsun. hemen o da şehittir. Bir de dördüncü cümle var aynı hadisi şerifte. Ömer Kutlu ehli ve Hanımı var, çolu çocuğu var. Efendim gözü dönmüş bir cani, hain. Efendim söz namus düşmanı kimse. Efendim saldırıyor. O da tabi e, ailenin reisi onun ehli, ihali çocuk, çocuğu, eşi vesairesi e, tabi mücadele veriyor, yaptırmıyor, yaptırmak istemiyor. Efendim, bu da şeydir. İşte e, yani demek ki meşru müdafalar efendim, güzel uğurda yapılan mücadeleler bazen tabi mücadele hayatına mal olabilir ama o zaman Allah-u Teala Hazretleri ona ahiretin ebedi saadeti veriyor. Şehitlik rütbesini veriyor. Bir gayri hesap cennetine dahil ediyor. Efendim, nice nice mücafatlara ediyor. Demek ki, e, hadis-i şerifte geçer. E, bir insan şehit olmayı canlar istediği halde. Eh, kader e, öyle yazılmamış. Yatağında ölse bile yatağında tabi bir tarzda efendim, işte bilmem eee vefat ediverdi. 3 gün yatak, 4. gün toprak. Vefat ediverdi. Tamam. Bu adam ömrü boyunca şehit olmayı istiyordu. Temenni ediyordu. İhlas ile Allah'tan can e, dilden yani içten, gönlünden bütün samimiyetiyle şehit olmayı diliyordu. Fırsat olmadı. imkan olmadı. Yazısı kaderde öyle değilmiş. Yatağında ördü. Ama o da şey çünkü niyeti öyleydi. allah Teala Hazretleri demek ki bu şehitlik rütbesini bazen Savaş olmadan da, savaşa girmeden de, efendim mazlum de, mağdurken de o rütbeyi veriyor. Biliyorsunuz büyük şehirlerimizden tarihte çok meşhur Necmeddin Kübra Hazretleri de Moğollar saldırmışlar İslam diyarlarına, harezme. Yaşlı, aksakallı, mübarek, pirifani yani gücü kuvveti vücudunun takati azalmış ama taşları yığmış önüne yani o zamanın e, düşmana karşı savrulacak şeyi eline de e, o taş taşları atmaya mahsus olan aleti almış şöyle içine konuluyor efendim havada çevriliyor çevriliyor atılıyor taş karşı tarafta işte 10 metre 20 metre kaç metreye giderse adama çarparsa mesela at sürerken düşman üstüne doğru gelirken çarparsa o taş kafasına gelirse veya göğsüne gelip sendeletir düşürür filan düşerse düşüyor işte. Ne yapalım? O zamanın e, savunma, savaşma e, şeyleri, kılıç, mızrak, ok, efendim, bir de sapan diyorlar. İşte bu sapan tabii çocukların böyle e, ağaçtan yaptıkları lastikli taşı küçük taş mahsus şeylere de sapan derler. Böyle elde çevrilerek efendim bir yumruk gibi veya iki yumruk gibi veya kelle gibi bir taşı savurup savurup savurmadan dolayı kuvvet kazanıp onu belli bir istikamete atmakla taş atmış oluyor. E, o da çarparsa karşı tarafta hasmına devirebiliyor. O taşları önüne ne yığmış olarak hizmetinin Kübra efendimiz kardeşim Allah şükürler olsun. askerleri saldırırken efendim o da taş atarak e, böyle savunma yaparak savaş halinde efendim ruhunu teslim etmiş, şehit olmuş. Allah şefaatlerine erdesin. Ama yaşlıyım diye yani kenarda durmamış allah Teala Hazretleri de ona nasip etmiş şehitlik rütbesini olmuş. Bu dünya aziz ve sevgili dinleyenlerim, seyirciler, izleyiciler, böyle imtihanlı Cenab-ı Hak cümlemizin güzel yazılar yazsın, hayırlı ömür sürmek nasip etsin, müşri hatime nasip etsin. Efendim e, Said olarak yaşamayı, yani Mahdiyar Allah'ın yolunda mümin, cennetlik bir e, efendim, yolda yürüyerek yaşamayı nasip etsin, Ahirette de cemali ile şeref etsin, şehit ülbesinde versin, efendim savaşmasak, savaşa girmesek bile, efendim yatağımızda efendim ölsek bile, bu rütbeye er mi cenan bak nasib etsin. Müjdele hadisi şeriflerden efendim bir diğeri, efendim bu bildiğiniz bir konu, yaptığınız bir şey hatta tabi. Şimdi geleneksel olarak töreden, anadan, babadan, dededen küçükken öğrendiğini yapıyor Müslümanlar. Eğer neden yaptığın üzerinde durmuyorsa, sormuyorsa, öğrenmiyorsa, işte şuursuz olarak yapıyor, kıymetini de bilmiyor, bazen de yapmıyor yani kıymetini bilmediği için. anam babam böyle öğretmişti ama ne yapalım, yapmıyor, kalkıp gidiyor. İşte bunlardan birisi bu hadisi şerif diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim. bu da şeyde var Nese'yi de var, İbni Hibba'da var Dâre Kutbi'de var, Tabarani'de var Efendim Ebu İmame e, radıyallahu aleyhi ve rivayet edilmiş ki Men kara ayetel kürsiyye dubure külli salatin mektubetin lem yemna'hu duhule cenneti illa en yemude bu ayet-el arz namazları kıldıktan sonra okumakla ilgili bir hadis-i şerif, müjde. Yani elhamdülillah siz de tatbik ediyorsunuz. Yani yaptığınızın cevabının ne olduğunu bilmeyenler bunu okuduğun zaman anlayacak. Men kara kim okur ise ayet-el kürsüyye ayet-el kim okursa. Ayet-el biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> <Sessizlik> Allahu la ilahe illahu huvel hayyul kayyum la ta'huzuhu sinetun ve la nevm ve lehvel aliyl azîma kadar olan efendim. Bakara suresindeki büyük ayet kelime içinde yani, yani çok satırları var yani yarım sayfa sürüyor. Uzun bir ayet içer ve içinde vesika kürsiyi hüsmavat ve alt cümlesi geçtiğinden buna ayeten kürsi demiş. Allahu Teala azzetlemin kürsisi yeri ve gökleri gökleri ve yeri içine almıştır, ihade etmiştir çevrelemiştir yani şu uçsuz bucaksız gökler feza ve yer kürsüsünün içindedir kürsüzü onun kucatmıştır diye geçtiği için bir cümlesi bu olduğu için bu ayet-i kerimenin ayette kürsü denilmiş bu çok muazzam bir ayet-i kerime Teala Hazretleri hakkında bizi marifetullah'a erdirici bilgiler veriyor Allah Teala Hazretlerinin efendim e, bazı kullarına şefaat hakkı verdiğini de ispatlıyor. Şefaati inkar edenler bilsinler diye söylüyorum, hatırlatıyorum. Efendim sevabı çok büyük olan bir ayet-i kerime, çok şerefli efendim e, bir e, Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi. Kim bu ayetel kürsüyü tüpüre küldü sana tin salat mektube demek, yani Allah tarafından yazılmış kulun boyuna bunu yıkılacaksın ille diye e, yazılmış olan namaz, e, şey, e, namaz demek, yani farz namaz demek. Her farz namazın arkasından kim ayete kürsüyü okursa ne olur? Nem yem lem cenne. Bu zatı muhteremi, bunu böyle namazın arkasından okuyan bu Müslümanı cennete girmekten ancak illa enyemute henüz ölmemiş olması mele eder. Yani ölmedi de ondan cennete giremiyor. Yoksa ayet-i kürsüyü okudu diye cennete girecek ama daha vefatı gelmemiş, ölümü vuku bulmamış diye ondan girmiyor. Cennete girmesini engelleyen ölmemiş olması. Ölmüş olsaydı cennete girecek demek yani. Onun için bilerek yapalım yaptığımız ibadetleri. Kimisi efendim bilmiyor yaptığı ibadetlerin kıymetini. Kimisi de efendim ben Arabistan'a gittim adam namazı kıldıktan sonra kalkıp gidiyor diyor. Hayır. Biz de gittik Arabistan'a kaç sefer gittik? Yanlış. Öyle değil. Onlar bizim okuduklarımızı okuyorlar ama sessiz okuyorlar. Yani müezzin şunu okuyor bunu okuyor demeden yüksek sesle müezzinlik yapmadan kendi işlerinden okuyorlar. Farz namazı kıldıktan sonra cemaate dönüyor imam, okuyor, tesbihleri çekiyor, ayete kürsüyü de okuyor, hepsini yapıyor bizim yaptıklarımızı. Çünkü bunlar sahih hadis-i Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş şeyler yapıyor da yalnız bizde bilmeyen halk hatırlasın diye müezzin, yüksek sesle müezzinlik yaparak söylediği için efendim herkes yapıldığını biliyor ama da böyle bir müezzinlik mesleği, mesleği diye ayrı meslek koymamışlar. Efendim imam çıkıyor, ezanında okuyor. Kâhmetini de getiriyor. Birisi varsa cemaatten hatırla. Geç öne namazı sen kıldır diyor. Yoksa kendisi geçiyor. Kıldırıyor yani şey böyle imam ayrı, müezzin ayrı, kadro vesaire filan. Tabi kadroları ondan da vardır evet. Bizdeki gibi olmadığından dışarıdan gören bir şahıs yapmıyor sanıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz e, bu duaların yapılması tavsiye etmiş olduğundan onlar da yapıyorlar. Yapmadan kalkar giderse bir insan ne olur? E farzı yerine getirdiği için farzı kılmış olur ama çalışıp çalışıp da ücreti almadan gitmek gibi veya daha büyük karlar elde edecek ki, o karları elde etmeden kalkıp gitmek gibi olur. Demek ki elhamdülillah Allah razı olsun dedelerimizden, ecdadımızdan, hocalarımızdan, bize bunları öğreten analarımızdan büyüklerimiz mahalledeki müezzin amcadan, ihtiyar amcalardan neyse, kim öğrettiyse, bize iyi ki ayet-i kürsüyü küçükken ezberletmişler, iyi ki her namazın arkasından bunu okuyoruz. ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ve la ekber ve la diyoruz. Ee, tabii bunu da içinden dese olur insan ama yüksek sesle başkaları da bilsin, duysun, öğrensin diye böyle yapmış ec ecdadımız. Ondan sonra ayet-el okuyoruz. Ondan sonra tesbihler çıkıyor. Onlar hakkında da hadis-i şerifler var. Ama ayet-el kürsüyü demek ki okuyan insan cennete girecek. Bir de aziz ve sevgili kardeşlerim efendim bir de manasını bilirseniz ayet-el kürsüyü ne demek? Manasının derinliğini görebilirseniz, sezebilirseniz, o zevki tadabilirseniz o ayetin efendim ee, o zaman keyfi çok daha fazla olur. Sevabı da çok olur tabii. İnsanın sevabı idrakinin çok, çokluğu, derinliği, genişliği, güzelliği, doğruluğu nispetindedir. Tabii gözyaşlarıyla okur insan idrak etti mi? Ne manaya geldiğini? O zaman gözyaşlarıyla okur ve efendim çok daha güzel hazlar alır, manevi lezzetler duyar. Efendim Hazretleri'ne karşı olur sevabı da çok olur bir mücelad-i şerif buydu. Efendim, bunu demek ki çoğunuz yapıyorsunuz. Güzel. Şimdi çoğunuzun yaptığı bir başka şey daha size söyleyeyim. Bizim kardeşlerimize biz zaten söylüyoruz. Efendim, günde yüz daha tesbihlerimizin arasında Kulüvallah'ta okuyun diye. Efendim, zaten ben bunları tembih ederken diyorum ki bakın bunu ben kendim söylüyor değilim. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde buyurmuş. Ben size hatırlatmış oluyorum, aracı olmuş oluyorum diyorum. Ee, hadis belirden geldiğini zaten biliyorlar. Ee, buyuruyor ki Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çeşitli kaynaklarda var. Ben kara'a kul huvallahu ahad bi'ete merre gafarallahu khati'ete hamsine amen meçten meçtenebe fisalen erba'a ed imaye ve emvale ve fırıca ve içribe. Şimdi manasını e, verelim. Ben Karaa Kulüvallahu Ahdikim, Kulüvallahu Ahdik Okursan işte bu da hepinizin bildiği bir sure, küçükten ilk öğrendiğiniz, Rabbi yesirden sonra hemen öğrendiğiniz mübarek bir sure. Kur'an-ı Kerim üçtebin okumuş gibi sevap kazanıyor insan yani hafız olmayanların bile ne kadar çok sevaplar kazanma imkanları var dinimizde 100 defa bu vallahi kim okursa kafarallahu hatiyete hamsine amen Allah onun hatalarını, günahlarını efendim e, hamsine amen ne kadarlık günahlarını 50 yıllık günahını mağfiret eder affeder, örter, bağışlar set eder. Mectunibet Kısalen Erbaan Dört konuda sakınmayı başardıkları takdirde bu Allah'a Ahad Suresi'ni yüz defa okuyanlar şu dört şeyden kendilerini ıı, sakınabilmişlerse efendim Allah onların elli yıllık günahını affeder. Neymiş bu dört şey? Bir -e, Kanlar Bak burada dem kelimesinin çoğunu geldi. Etdima, kanlardan kendini koruyabiliyorsa. Yani ne demek? Kimsenin kanını akıtmazsa, yani yaralamazsa, öldürmezse demek. Yani e, katillik, ve yaralama gibi şey yapmazsa demek. Kanlardan kendini koruyabiliyorsa. Birisinin kanına girmekten kendini koruyabiliyorsa. İkincisi, vel envale. Başkasının malını haram yolla Kasım veya hırsızlık veya aldatmaca veya şu veya bu şekilde neyse, kumar vesaire efendim e, öyle gasp etmiyorsa, almıyorsa vel füruce namuslarına zarar vermiyorsa başkalarının e, vel eşribete meşrubatlara meşrubatlardan sakınıyorsa tabi buradaki meşrubatlar insana içildiği zaman sarhoşluk veren içkiler demek sarhoşluk veren içkilerden sakınıyorsa yani daha değerli toplu halkımızın anlayacak kelimelerle söyleyecek olursak kan dökmekten, mal çalmaktan, namusta başkasının namusuna tecavüz etmekten, içki içmekten korunmuşsa o ok kimde korunduğu takdirde korunduğu müddetçe yüz ayet yüz ok okuyan 50 yıllık günahı affolur. E tabi bizim kardeşlerimiz elhamdülillah bunu günde günde okuyorlar. Her gün okuyorlar. Her gün, her gün, her gün bu kadar sevabı kazanıyorlar. İlk defa duyanlar da bundan sonra okusunlar. Çünkü bu Kulüvallahu Ahad'ın manası da çok güzel. Manasını da anlamaya çalışırlarsa, Ayet-el Kürsi 1, Kulüvallahu Ahad suresi 2, Allahu Teala hazretlerini onun rızasına uygun bir şekilde Müslümanca sağlam sahih bir şekilde tanımanın en önemli Kur'an-ı Kerim'de iki efendim e, belgesi bu e, ayette bu sure. Yani bunlar Allahu Teala Hazretleri hakkında Müslüman olmayan çeşitli milletlerdeki başka insanların gelişi güzel, eğri büğrü yalan yanlış söyledikleri çeşitli lafların doğrusunu, eğrisini ayıran doğruyu ortaya koyan yanlışı da efendim çizip iptal eden çok önemli belgeler. Kur'an belgeleri bunlar. Bunlarla Allahu Teala Hazretlerinin insan marifetine yani marifetullah'a irfana erer. Onun için bunu da tavsiye ediyorum. 100 defa efendim, okuyun. Bir şey daha tavsiye edeceğim. bir tavsiyeler çoktur. Hatırda kalsın diye hepsini birden yüklenmek istemem ama şunu da kendinize bir adet edini verin, inşallah e, bu mükafatı da alın. İbn Abbas r.a'dan Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis şerfde Efendimiz buyurmuş ki: "Men karaka kulüvallahat dümbüre külli salatin, mektüvetin aşrım enradin evciballahu nehu, düdva nehu ve magfiratahu. Bakın ne kadar güzel bir mükafat burada, ne kadar büyük bir kim kulhuallahu ahad suresini her farz namazın arkasından on defa okursa, sabah kıldınız on defa, öğleni kıldınız on defa, akşamı kıldınız efendim on defa, ikindi kıldınız on defa, yazık kıldınız on defa, enide elli eder toplam. Yani her namazın Fars namazın arkasından on defa kim okursa bu kulhuallahu ahadi, efendim Allah ona rıdvanını vacip kılar ve mağfiretini vacip kılar. Ne demek rızvanını vacip kılar? Yani muhakkak ondan hoşnut ve razı olur. Yani o kişi Allah'ın rızasına erer. Allah'ın rızasını kazanır demek ve mağfiretihu mağfiretini kazanır. Eğer Allahü Teala Hazretleri kulları ince bir elekten geçirip efendim hesaba tabi tutsa hiçbir kul efendim yaptığı güzel amellerin toplamıyla efendim cennete giremez kötü amelleri de Allah affetmese ne kadar ne kadar çok yanlışları vardır hatası vardır hayat boyunca Allah hep mağfiret ediyor affediyor mağfiret ediyor. Allah'ın mağfireti çok önemli. Yani affetmese halimiz haraptır müslüman da olsak. Çünkü ona layık kurulu yapmak mümkün olmuyor üstelik bir sürü de hata yapmak daima olağan tabii beşer şaşar demişler. İki kelime böyle birbirleriyle seçildi. Müşetçe, beşer, şaşar. Evet, beşer tabiatında mayasında vardır. Şaşırır, yanlış iş yapar. Taş yapar. Efendim maalesef çiğ süt içmiştir. Efendim evlat arasaba babası asi olur. Kardeş kardeşe küser. Efendim bilmem karı kocaya, koca karıya ihanet eder, ihanet eder. Efendim gazreder, zulmeder nasıl olursa komşu komşuya efendim ettiğini efendim e, biliyoruz, duyuyoruz her zaman efendim e, sonra milletler birbirlerini görüyorsunuz neler ediyorlar hepsi Hz. Adem'in çocukları nasıl birbirlerinin kanlarını döküyorlar nasıl cesetlerini yapıyorlar belki canlı canlı yapıyor efendim, yüzlerce mezar bulunuyor yüzlerce yanık insan, kesik insan kanlar, canlar efendim işte yani çok zalim insan insanoğlu. İnsanlar çok zalum, zalum ve cahil. Çok zalim, pek zalim, pek cahil insanoğlu. Ancak bu zalimliği, bu cahilliği iman izah ediyor. İhlas ve ihsan yani şöyle güzelce Müslümanlık yapmak düzeltiyor. Öyle yetişirse evliya oluyor. İşte efendim cümle cihadın Müslüman olsun olmasın, sevdiği, hayran olduğu o mübarek evliyallah, eski alimler, fazlımlar, kendiler öyle insanlar oluyor ama kafir olduğu zaman da, imansız olduğu zaman da sorumsuz oluyor. Sorumsuz olunca da her türlü zulmü, gaddarlığı yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Görüyoruz. Allah şerlerinden korusun. Allah yardımcımız olsun. Allah iyilere de kötüler kadar gayret versin. Kötüler bu kötülüğü yapmakta, günahı işlemekte, cehenneme kendilerini düşürecek, feci hataları yapmakta bu kadar ısrarlı, bu kadar teşkilatlı, iyiler teşkilatsız. İyiler onları yapsa cennete gidecekler yani iyilikleri yapsalar, iyi işleri yapacak, yapsalar cennete gidecekler. Cennete gidecek iyi işleri yapmakta iyiler gayretsiz, cehenneme düşürecek, kendilerini mahvedecek kötü işleri yapmakta kafirler on derece gayretli, teşkilatlı, Efendim birbirleriyle yardımlaşıyorlar vesaire zulüm zulüm zulüm. Allah iyilere akıl fikir versin, gayret kuvvet versin, iyiler hakim olsun, iyilik hakim olsun dünyamıza. Şu efendim köhne dünyamıza iyilik hakim olsun. Tarih boyunca nice nice yapılan hatalar efendim e, böyle e, şey yapılıp devam edip duruyor. Son bir müjde daha hatırlatmak istiyorum müjdeli bir hadis-i şerif okumak istiyorum yani. Efendim Enes radıyallahu anh'ten mi rivayet eylemiş. Bu müjdeyle efendim bu sohbeti bitireceğim. Tabii müjdeler hadis-i şeriflerde pek çoktur. Okuyun, müjdeleri bulun. Efendim Kur'an-ı Kerim'i okuyun, müjdeleri bulun. Ama hadis-i şerifi mutlaka rehber edeceğiz kendimize ki Kur'an'ı da doğru anlayalım. Ben sadece Kur'an okurum diyen doğruyu bulamaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in irşadına ihtiyacı var. Yol göstermesine ihtiyacı var. Okuyoruz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini Men kara fi isri vudu'ihi inna zennahu fi kadir merreten vahideten kâne bile sıddıkin ve men kara aha merrateyni kütübe fi divani şühedâ Demek arahha, elâsen, haşerahu Allahu, mahşerel embiya. Sadece Rasulullah ﷺ, evet ma kar, inna enzelnawfi ile ilatul kadir süresini biliyorsunuz. Bilmiyorsanız bile, kadir gecesi oldu mu efendim teravih namazında kaç defa okurlar imamlar mahalle imamlar, arkasına namaz kıldıysanız insan bir ramazan da öğrenmesi, ikinci ramazan da öğrenir inna enzernav fi leyletil kadir suresi kısa bir sure efendim şimdi bu sureyi kim e, fi menkara fi isri vudu i. abdest aldıktan sonra bu sureyi abdesti aldı el, yüzünü ayaklarını usulünce yıkadı namaz için abdest aldı bitti kim bunu okursa hani havluyla kurulanırken vesaire, arkasından kim bunu okursa bir defa Sıddıklardan olur. Ebu Bekir Sıddık biliyorsunuz. Ayşe'yi sıddık validemiz biliyorsunuz. Bu yakamı almış. Efendim e, Sıddık'a nebiyya diye bazı peygamberlere bu e, Sıddık sıfatı efendim, lütfedilmiş Kur'an-ı Kerim'de e, Sıddık diye anlıyor bazı peygamberler. Çok yüksek bir sıfat bu. Sıddıklık. Yani sadakatte dürüstlükte, doğru sözlü, doğru özdürlükte son derece muhkem, pek kuvvetli, pek efendim e, e, iyi durumda olan demek yani. sıtıklardan yazılır. İnna fi fiile yedir. Kadir'in suresini okursa bir defa. İki defa okursa şehitler divanına kaydedilir. Üç defa okursa Allah onu peygamberlerin efendim toplanma yerinde onlarla beraber Eder. Biliyorsunuz bütün peygamberler mahşer günü, mahşer yerinde peygamber efendimiz eline Nivaül Hamd'ini alacak. Efendim Biyed-i Nivaül Hamd, Efendim, makam-ı Mahmud'un sahibi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bütün peygamberler Adem aleyhisselam ve ondan sonra peygamberimize kadar vazife görmüş bütün peygamberler Nivaül Hamd'i altında toplanacaklar peygamber efendimizin. Tabi peygamber efendimizin ümmeti. Sıddıklar, şehitler, salihler de aynı bayrağın altında toplanacaklar. Rabbimiz bizi de o mahşer gününde peygamber efendimizin ham sancağı, vivaül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber toplasın, kaşır eylesin. Bir gayri hesap hesaba Efendim, tabi tutmadan, manfret ederek, razı olarak rızvanına erdirerek cennetine dahil edilsin cemaliyle müşerref ebedi nimetlere mazhar eylesin. Bu müjdeli hadisi şerifleri duydunuz. Uygulayın. O sevapları Cenab-ı Hak versin. Cenab-ı Hak her şeye kadir. Şimdi o surelerin o sevaplarını tabi burada bildirmiş Peygamber Efendimiz ben tahih hadislerin Efendim, kaynakları sahih. Sahih hadislerin manalarını size söyledim. Efendim Bazıları bunları e, der ki ya bu kadar kolay bir şey, bu kadar büyük mükemmel atı e, nasıl veriyor Allah? E i̇şte onun e, belgesi, delili Kur'an-ı Kerim'de İnna Enzernahu Suresidir. O İnna Enzernahu Suresinde efendim, biliyoruz ki Leyle-i Kadir'i kim ihya ederse efendim ne olmuş oluyor? Bin aydan daha hayırlı efendim bir iş başarmış oluyor, bir geceyi ihya etmiş oluyor, bir ömre bedel bir gece demek ki bir gece bin aydan efendim içinde Leyli Kadir bulunmayan bin aylık bir zamandan daha kıymetli, daha kazançlı olabiliyor. Allah her şeye Kadir rahmetine baha istemiyor, rahmetini vermeye bahane buluyor. Bahane icat ediyor. Bir bahane ile kulunu tantif ediyor. Çünkü Ekrem'in Ekrem'in'dir. Erham'in Rahim'in'dir. Bizi de rahmetine erdirsin. Kerem'ine ve sallallahu ve aleyküm. Ve rahmetullahi ve berkendir.